haram olan on ticaret şekli. Bir ayet var. Ne zaman okusam daha farklı manalar açılıyor. Ve emruhum şura beynehum diyor. Onlar şura ile aralarında kararlar alırlar diyor. Hep böyle belli başlı kararlar alırken meşveret edilir diye düşünmüştüm. Biraz daha zorladım. Dedim böyle şura ile karar almak için müfritane irtibat da lazım. İnsanların, Müslümanların bir arada çok vakit geçirmesi de lazım. Dedim, dedim, dedim ama bir gün fıkıhta bir meseleye denk geldim. Bu ayetin orayı bile içine aldığını gördüğümde çok şaşırdım. Buradaki birçok arkadaşın da ittiba ettiği mezhep olan Hanifi mezhebinin diğer ismi Şura mezhebi. Çok ilginç değil mi? Sebebi de İmam Ebu Hanife bütün naslara talebeleriyle yaptığı müzakereler sonucunda ulaşmışlar. Sizin bugün gönül rahatlığıyla şöyle olduğunda abdest kabul olduğu Böyle olduğunda abdest bozuldu diye ezbere bildiğiniz hükümlerin her birisi sabahlara kadar müzakerelerle kimlerle hem de talebeleriyle ve o müzakereler topluma tebliğ edildiğinde dışarıdan böyle Allahu Ekber'in idaları gelmiş sevinçten artık öyle meseleler olmuş. Mesela bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini müzakere ediyorlar. Hadis şöyle. Kim musarra bir koyun alırsa muhayyellik hakkı vardır diyor hadis-i şerifte. Şimdi burada şöyle bir koyundan bahsediliyor. Pazara bazen... 3-4 gün boyunca koyunu sağmadan getirirler. Satıcı koyunu böyle getirirse, koyunun sütü ne olur? Şişer. Daha sonra alıcı burada aldanır mı? Aldanır. Daha sonra alıcı bunu alsa, evine gitse, 2 gün sağsa, 2 gün güzel, sıkıntı yok. Üçüncü gün bir baksa, aa bu koyunun normalde günlük verdiği süt bu, değilmiş. Bu koyunun memeleri şişkin bırakılmış ki bir aldatıcılık olsun diye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki böyle bir durumda o alıcı var ya alıcı. Aldatıldığından dolayı koyunu iade etmek de muhayyerdir. Hak onda saklıdır. Ve koyunla birlikte bir sağda hurma bıraksın diyor. Yani bir poşet artık 3-5 kilo da hurma ona götürsün bıraksın diyor. Şimdi birçok imam bu içtihat noktasından bu hadise duyduktan sonra hepsi birden belli başlı birçok noktada Ortak kanıda oluyorlar. Mesela satıcı aldatmıştır. Doğru mu? Satıcı bu cihette günahkardır. Doğru mu? Alıcı aldandığından dolayı koyunu iade edebilir. Doğru mu? En son ne diyordu hadiste? Bir sahada hurma versin, bir poşette. İşte İmam Ebu Hanife diyor ki, ''Burada bir sahada hurma verme hükmü herkes için geçerli olamaz.'' diyor. Şimdi birçok imam da bu noktada muhalefet ediyor İmam Ebu ya ''Olur mu öyle şey ya? Bak hadiste böyle beyan edilmiş.'' diye. İmam Ebu Hanife neden olmayacağını açıklıyor. O koyun bende 3 gün kaldı. Ben 3 gün boyunca onun sütünü sağdım. Ama onun karşılığında da ben o koyunu besledim diyor. Birinci sebep bu diyor. İkinci sebep bir sağ hurma yani bir poşet hurma, 3-5 kilo hurma her bölgede aynı fiyat olmadığından bu o süt parasına karşılık gelmeyebilir. Yani bir ülkede hurma çok ucuzken öteki ülkede ithal edildiğinden çok pahalı olabilir. Bu da buna denk gelmez diyor. Pazarda aldığımız mal günlük 1-2 kilo süt veren, bir koyun keçi olabilir. 10-20 kilo süt veren daha büyük baş bir hayvan da olabilir. E bunun ve bunun aldatılma karşılığı ikisinde de bir sahurma yani bir poşet hurma olmayacağından dolayı Efendimiz aleyhissalatu vesselam orada hususi bir duruma istihsanda bulunmuştur. Hususi bir duruma doğru bir içtihatta bulunmuştur. Bu içtihat genellenemez diye bir kanun koyuyor ve bunu talebeleriyle müzakere ede ede camide koyuyor ve müzakere bittiğinde dışarıda Allahu Ekber sesleri yükseliyor. Meselenin inceliği sizi de hayrete düşürdü mü? Ne kadar ince mesele değil mi? Yani İmam bu içtihat İslam'ın diğer genel prensipleriyle genellenemeyeceğinden özel bir alanı vardır diyor. Allah Allah yoruma bakar mısın? Şimdi hakikaten de İmam Şafii diyor ki hepimiz İmam Ebu Hanife'nin evladıyız diyor yani. Şimdi şu derin içtihatları gördüğünde insan bu derinlik karşısında hayrete düşüyor ve şunu anlıyor. Şimdi mesela bu fıkıh ilmini biraz tıp ilmine benzetirler. İşin erbapları, fakirler. Neden böyle tıp ilmine benzetirler? Şimdi fıkıh ilminde bir alanda bir müteassıs oluyorsun. Tesp kazanıyorsun bir alanda değil mi? Hususileşiyorsun. O senin alanın oluyor. Tıp ilminde de var mı bu? Kimisi pankreas noktasında, kimisi karaciğer noktasında, kimisi kalp noktasında, kimisi damar noktasında hususileşiyor. Tıpta. da... Bir adam pankreas noktasında husus iletse, pankreasa müdahale ederken de kalbi unutsa ne olur? Adamı kurtaramazsın değil mi? İşte az önce İmam Ebu e yaptığı tam böyle bir profesyonellik. Bir sağ hurma, bir poşet hurma meselesini ince ince tartarken diğer hükümlerin tamamını da aklında tutaraktan bunu yapıyor. Yani pankreası kurtarayım derken kalbi unutmuyor, damarları unutmuyor, beyne giden kanı unutmuyor. İşte bu yüzden fıkıh ilmini, tıp ilmine çok benzetirler. İmamın yaptığı da böyle bir incelik. Bugün konum ticaretteki haram uygulamalar. Yanlış uygulamalar, yanlış kanatlar, yanlış şekiller olduğundan dolayı İmam Ebu Hanife'nin bu içtihatıyla birlikte İslam'da ticaretin ne kadar hassaslıklar üzerine inşa edildiğini de görmüş olanım istedim. Bu verdiğim örnekle birlikte. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam 40 yaşında nübüvvet hırkasını giymiş ama o hırkayı giymeden çok daha evvelden daha 12 yaşlarında zaten kendisi ticaretin içinde Ticarete başlamış dedesinin vasıtasıyla, sonra amcasının vasıtasıyla. Peki bu ufak yaşlarda ticarete atılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de i̇bn Haldun'un cümlesiyle coğrafya kadardır diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu bölgenin ahvali böyledir. Şimdi Mekke büyüklü küçüklü Allahu Alem 12 bin tane dağdan oluşuyor diyorlar. Vulkanik dağlar. Şimdi böyle 12 bin tane dağdan oluşan bir diyarda ziraat yani tarımcılık olmuyor. Tarımcılığın olmadığı yerde hayvancılık o da olmuyor. Peki ne yapacak bu insanlar? Mecburen ticaret yapacaklar. Mekke hem dini bir merkez olması hasabıyla hem de ticaretin bel kemiği olması hasabıyla oradaki insanlar küçük yaşta kervanları, ticareti öğrenir halde kendilerini buluyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın 21. göbekten dedesi olan Adnan'dan itibaren Mekke coğrafyasında ticaret güçlenerek devam ediyor. 5. göbekten dedesi Kusay'a kadar Mekkeliler bütün ihtiyaçlarını dışarıdan alıyorlar. Ama dedesi Kusay oğullarını alıyor Yemen'e, Suriye'ye, Mısır'a, Necran'a göndererekten büyük ticari bağlantılar kuruyor ve artık oradaki ticaret hacmini olabildiğince genişletmeye çalışıyor. Kureyş Suresi'nde bir kelime geçer iyi diye. Hatırlar mısınız? Yaz ve kış ticareti diye geçiyor. Efendimiz'in üçüncü göbekten dedesi Haşim'in ortaya koyduğu Başka bir güzelliktir. İşte Efendimiz'in dedelerinin bu mücadelesi sonucu Mekke'de ticaretin asıl döndüğü sülale Haşimoğulları sülalesi oluyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sülalesi oluyor. Şimdi Mekke'nin ticari bir merkez olmasının kader noktasında da muazzam bir isabeti var. Nedir o? Şimdi Mekke'de ticaret merkezleşmiş halde ve bütün fuarlar nerede oluyor bu cihette? Mekke'de oluyor. Kervallar nereye geliyor? Mekke'ye geliyor. Şimdi o dönem bir insanın bir diyara haber ulaştırabilmesi için internet var mı? Gazete var mı? Telefon var mı? Hiçbirisi birisi yok. Peki sizce o dönemlerde bir diyardan öbür diyara haber uçmasının en kolay yolu nedir? Ticarettir. O kadar ticaret kervanı geliyor ki 5 ay sonra orada ne konuşulmuşsa dünyanın üçte biri bu haberleri duyuyor. Mekke'nin ticari bir merkez olmasının bir hikmeti de Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın nübüvvetinden sonra 5 ayda dünyanın üçte biri bu haberleri duymuştur. Hatırlayın Ebu Zer el Gıffar Hazretleri nereden geliyor? Ta Gıffar'dan geliyor. Ve bunun gibi nice sahabe efendimiz var. Bunları duyup gelmiyor mu? Ben duydum ki bu diyarda bir peygamber varmış diyorlar. Ona sorularım var, sormak isterim diyorlar. Doğru mu? Hatırlayın Selman-ı Farisi. Farisi nereden geliyor? Fars diyarında. Şimdi ilahir bu şekilde çok sahabe efendimiz var. Demek ki ticaret kervanlarını Allah o döneme o kadar güzel bir şekilde böyle kader denk getirmiş ki adeta bizim bugün kullandığımız Twitter'ların, gazetelerin, postaların işine ticaret kervanları yapmış. Hem de ne kuvvette? 5 ayda dünyanın üçte birine duyuracak kuvvette. Subhanallah, inanılmaz bir şey ya. Efendimiz Aleyhisselam'ı "Ben peygamberim. Bu elimdeki de hak kitaptır." dedikten sonra orada onu inkar eden adamların birçoğunun inkar etmesinin temel sebebi ticari rantım kesilirdi. Allah Allah. Bizati hatırlar mısınız? Halit bin Velid'in babası kimdi? Velid bin Muhire. Ayetler indiğinde o ayetlerin hak kelam olduğunu ilk anlayanlardan birisi. Ama durmuş. Hemen ben bunların doğru olduğunu anladım dememiş. Ne yapmış? Köşeye geçmiş, hesap kitap yapmış. Bakın. Hasbi davranmamış, hesabi davranmış. Adım atmamış, geri durmuş. Demiş ki ben bu ayetleri kabul etsem gelecekte ne olur? Hesap kitap, hesap kitap, hesap kitap derken bakmış ki ticaretine ket vurulacak. Yani kendisi o şekilde tahayyül etmiş. Ardından hemen darun Nedve'ye geçmiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın dedeleri ticaret için kurmuştu. Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğinden sonra şer odaklarının toplantı yeri oldu değil mi? Darül Nedve. Hemen Darül Nedve'ye geçmiş ve ne demiş? Hayır bizim bu Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam durdurmamız şart. Yoksa geleceğimiz kararacak diye orada hemen insanları organize etmeye başlamış. Demek ki orada Efendimiz Aleyhisselam'ı kabul etmemiş insanların birçoğunun temel sebebi ticari rantlarına ket vurulma korkusu. Doğru mu? O zaman şöyle bir olay da olabiliyor mu? Mekke'nin ilk döneminde Efendimiz'i kabul etmeyen tüccarlar var ve Efendimiz Aleyhisselam'ı kabul eden tüccarlar var. Allah Allah bak çok ilginçleşti olay. Hz. Ebubekir çok sağlam bir tüccar değil mi? Peki Abdurrahman bin Af, Osman bin Afvan. Mekke pazarının 3'te 1'i onun elinde değil mi? Ha? Başka? Talha bin Übeydullah, Übeyde bin Cerrah. Bunların birçoğu esnaf tüccar değil mi? değil mi? İleriki süreçte eşi olan Hatice Valdemiz, Vefat eden iki eşinden ve babasından kalan servetle bazen bir kervan çıkarılmış Mekke kervanı kadar. Şimdi o zaman Aklınıza başka bir şey geliyor mu? Efendimiz Aleyhisselatu vesselam ticareti bir tebliğ argümanı olarak kullanmış. Allah Allah! Çok ilginç, çok ilginç. O dönemlerde davete oymayanlar en çok ne diye bağırmış biliyor musun Halis? ''Yetişin, Muhammed'i engelleyelim.'' Aleyhissalatü vesselam. ''Yoksa putlar elden gidecek.'' diye bağırmış. Putlar mı elden gidiyordu? Hayır. Putların üstünden kazandıkları elden gidiyor. Ama onlar ne diye bağırıyor? Evet. ''Putlar elden gidiyor.'' diye bağırıyor. Niye anlattım bunları? Biraz da oralardan dem vuralım. Çünkü masada birisiyle oturuyorsun. Aman yarabbi. Hayatımda gördüğün en büyük mücahitlerden birisi. Şeyh Mansur, Cuhar Dudayev, Şamil Basayev, Emin Hattab. Yani masada öyle bir adamla oturuyorsun ya. Daha sonra bir ticaret yap daha. Demine damarına şu kadar menfaatine aykırı davran. Aman yarabbi. İçinden öyle bir şey çıkıyor ki şunu anlıyorsun. Bu adamın canını alabilirsin ama parasını asla alamazsın. Hele biraz menfaatine dokun. Hele biraz menfaatine, karına, kazancına bir TL aykırı işte bulun. Biz niye bu haldeyiz? Bunu konuşmamız lazım. Etrafınızda ortaklığı devam eden kaç tane iki Müslüman görüyorsunuz? Üç ortağa gitmiyorum, iki Müslüman. 30 yıl, 20 yıl ortaklıkları devam etmiş. Kaç tane görüyorsunuz? Bak niye bu haldeyiz? Bunları da konuşmamız lazım. Kaç tane insan geliyor, değil mi? Her birisi ortandan kazık yemiş. Bu da geliyor ortandan kazık yedim diyor, bu da geliyor ortandan kazık yedim diyor. Şimdi bu hal bu hal, doğru mu? Bu hal. Muhal. Yani birisinin bir şeyi farklı söylemesi lazım ama hangi adamın zülfiyarına dokunsan sorma ya. Ben ona hep iyilik da ortağım beni alaşağı etmeye çalıştı. Neden bu haldeyiz? Az önce Mekke döneminin o ticaretle nasıl yoğurulduğunu, tebliğin ticaretle nasıl ulaşıldığını biz anlatırken Allah aşkına şu durduğumuz, kösteklediğimiz yere bakar mısın? Daha ortağımızla anlaşamıyoruz. Küçücük bir menfaatimize aykırı iş olduğunda ahirete Allah Azze ve Celle'ye havale edip de ya şu insanların huzurunu kaçırmayalım. İnsanların İslam'a, esnafa düşmanlığı artmasın. Güveni zedelenmesin diyemiyoruz. Şimdi bu noktada az önce dedim ya masada mücahidiz. O masa eğer akşam vaktinde kurulduysa bir de zahidiz. Ne demek bu? En iyi züht bizde. Oturursun karşında. Dünyayı belki üç kez elinde çevirmiş adam. Hoş gelmişsin. Ne iş yapıyorsun? İş yapmıyorum. Neden iş yapmıyorsun? Benim takvam aykırı bu işler. Allah Allah. Ama tövbe edeli 6 ay oldu. Hani bu kadar hızlı karar vermesek. Ondan sonra işte beğenmiyoruz. Sanki zor koşullarda sahabe efendilerimiz iş yapmamış. Ne oluyor bu sefer? Kendimize bir zahit rolü biçiyoruz. Ama şurayı kaçırıyoruz. Gece evde koltukta oturan adamdan zahit olmaz. Zahit dediğin çarşıda, pazarda insanların içerisinde hakkı tutup halkın arasına karışarak olacak bir iştir. Adamın elinde milyonları olacak, o milyonlar elinden çıksa da, o milyonlar elinde artsa da, kalbi oynamayacak. Biz işte ona zahit diyeceğiz. Var 50 TL, gitmiş 20'si gelmiş 20'si bundan zahit olmaz ki. Onu bile 5 kez anlatıyor. Vallahi ben ona 20 lira vermişim senin 20 lira verdiğinde. <gülüyor> Değil mi? Altın kaç kuruştu? Allah Allah. Şimdi burada zahitlik için şunu anlamamız lazım. El çarda olsun ama gönül yarda olsun. Bu şekilde Bizler ticareti muazzam bir şekilde tebliğ için argüman olarak kullanabiliriz. Az önce efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hayatı seniyesinin bir kısmından bahsedince diyar da yar neyle ulaştırmış? tebliği? Ticaretle uğraşmış. İşin inceline bakar mısın? Peki böyle bahsediyoruz. Az önce kusurları da konuştuk. Böyle zahit olmaz, böyle mücahit olmaz dedik. Peki iyi tüccar nasıl olur? Bunu biraz maddeleyelim. Sağlam bir iman olacak. Her zafiyetin tek sebebi iman. Bak biz bugün Müslümanları sevemememizin bile sebebi iman zafiyeti. Allah'a yeteri kadar inansan Allah'ın hatrı için bu arkadaşı da seveceksin, doğru mu? Ama Allah'a inanmanda zafiyet var. Onun hatrı nedir? Onun hatrı için kim sevilir deyip ortalarda geziniyorsun. Ticarette de ilk kural mutlaka ama mutlaka Muazzam bir iman olacak. Soralım neden o imanı bu kadar vurguluyorsun? Yeri gelince ticarette putları kırabilesin. Hadi karşıla. Eskiden müşriklerin yaptığı işler, ahvaller çıktı. Ya şu 1 kiloyu halledelim de şöyle olsun. Ama şunun da vergisi, faturası şöyle olsun. Bunun bilmem neyi böyle olsun. Tam orada putları kırmak için ne lazım? Tevhid lazım, iman lazım. İyi tüccar olabilmek için helal ve haram dengesini bilmek lazım. Burada en önemli mesele, hadi helali bildin, haramı bildin. Biz fakih değiliz, her şeyi bilemeyiz. İşte orada da Efendimiz aleyhissalatu vesselam kişinin şüpheli şeyleri terk etmesi Dininin güzelliğindendir buyuruyor. Allah Allah. E terk edeceksin işte onları da. Bir aile şirketin var. İşte 3 kişi ortaklaşa gidiyorsunuz. Faizle aile şirketinizi büyütmek için yeni bir tır alıyorsunuz. Yeni bir araç alıyorsunuz. E diyorsun ki bu iki ortak istiyor da ben de onları kıramadım. Bana faiz olur mu? Ya olmaz mı? Onun lokması senin gırtlağına girmiyor mu? Evdeki çocuğunun gırtlağına girmiyor mu? Evdeki yattığınız, yastığın üzeri o faiz parasıyla alınmıyor mu? Sofranın üstü onunla alınmıyor mu? E, o zaman... Sana da bulaşacak demek Biraz yani bu kadar dünya meselelerini iyi bilen insanlarız. Aslında bunların da hesabını yapabiliriz diye zannediyorum ama nefis içeriden nasıl giriyorsa aldatıyor demek Hazreti Hz. Ömer şöyle bir cümlede bulunuyor İrfan. Dinde derinliği olmayan çarşımızdan alışveriş yapmasın diyor. Niye böyle diyor biliyor musunuz? O Ömer yani. Ufku çok geniş. Direkt hangi konu olursa ahireti düşünüyor. Dinde derinliği olmazsan ne olur? Kayarsın dostum kayarsın. Faiz ne bilmiyorsun, vade ne bilmiyorsun, faize hediye ediyorsun, bilmem neye bilmem ne diyorsun. Nereden olursun? Ahiretten olursun ahiretten. Hz. Ömer ahiret gibi bir mesele dururken dünyayı gözü görür mü? Mümkün yok. Kayarsın dostum, kayarsın. Ya. Yanlışa yanlış diyen sadık dostlar yanınızda olmalı. Neden? Çünkü şakşakçı yani. Paran varsa ne vardır? Şakşakça vardır. Doğru mu? Sen ne yapsan ne diyecek? Abi mükemmel ya. Mükemmel diyecek yani. Hatta diyecek ki abi şu faiz oranını kaçırmadın Allah hayrını kabul etsin diyecek yani anladın mı? Şakşak şak her şeyi her şeyle bağlayacak yani. Çok ilginçtir onlar yani. Su nereye yakıyorsa onu alkışlarlar. İstedikleri yere yağmur indirebilirler. Ama sadık bir dostun olsa, sadık dost ne demek bu arada? Seni ahiretin için seven, ahiretin için düşünen, yapma dostum yapma. Ahiretimizi yakmayalım diyen. Peki öteki türlü dost neyin dostudur? Dünyanın dostudur o. Param varsa o vardır. Paran yoksa... Bak ne kadar hızlı, ışık hızı neymiş görürsün, nasıl kaybolduğunu görürsün. Bir menfaati bitsin, hemen onu orada görürsün. Şöyle bir kutsi hadis var. Aziz ve Celil Allah buyurdu ki... Allah Allah. Ya bu çok ilginç bir hadis ya. Çok ilginç. İki ortaktan birisi diğerine ihanet etmediği müddetçe... Ben onların üçüncü ortağıyım. İhanet olursa aralarından çıkar giderim. Ya bu nasıl bir şey ya? Bak iki tane sağlam ve sadık tüccarın üçüncüsü kimmiş? Allah Azze ve Celil. Bu ne demek ya? Ticaretine kim ortak? Allah Azze ve Celle. Şimdi bu şurada olan bir insanın hem ticaretindeki ahlak değişir, hem de parayı kullanış şekli değişir. Bu şurada olan bir insan der ki, madem ortak Allah Azze ve Celle, kırkta bir gibi bir zekat, böyle ticaretlere yakışmaz, kırkta bir zekatına cimri zekatı der, öyle değil mi? Kazanıyorsun, biriktiriyorsun, ne yapıyorsun? Yani ne için kullanacaksın? İslam'ın inkişafı için olmayacak da ne için olacak? Bugün değil de, Hangi gün olacak? Bir de bekliyorlar değil mi? Hayır işinde acele edin diye hadis varken bir de bekleniyor. Bugün değil, hangi gün kullanacaksın onu? Ne için kullanacaksın? Kime bırakacaksın? Hz. Ömer'den gelip savaş kanımeti noktasında bir şeyler istiyorlar. Hz. Ömer diyor ki Bedir'in ashabı dururken size mi vereyim? Diyor. Akrabalarına diyor bunu. Şimdi bu noktalarda İslam'ın inkişafı dururken nerelere veriyorsun? Nerelere kullanıyorsun? Allah Allah. Çok ilginç. Birisine sormuşlar. İşte bu ticarette hani Allah'ın ortaklığı ne demek? Anlayalım diye. Sen nasıl zengin oldun? Vallahi Allah bana verdi, ben başkasına verdim. Allah verdi ben verdim. Allah verdi, ben verdim. Hiç kazanılır mı? O yendi diyor. Ne muazzam bir ifade değil mi? Bilmiyoruz işte tanımıyoruz yani. Nasıl bir Allah olduğunu bilsek ticaretimizin maddi çokluğu değil bereketinin ne olduğunu da anlayacağız. Şimdi ne oluyor bereket? Eskilerde var olan şimdi kaybolan bir şey. Eskiden vay kiki vardı vay kiki. Biliyor musunuz böyle maymunlu maymunlu? Şimdi bayramda bize bir alırlardı. Ya böyle. Hele eşofman altı almışlarsa böyle kafan yerde sürekli. Onunla konuşmaya çalışıyorsun. İki ay mutlu geçerdin. Allah Allah bak bilmem nereden eşofman aldım, bilmem nereden tişört aldım. Şimdi ufacık çocuğa tablet veriyorsun, ikinci saatte kırıyor yüzüne bakmıyor senin. Ne bu? Bereket işte. Maddi artış var, lezzet ve hazda azalış var. İşte bunun da bereket. Şimdi ortağının kim olduğunu bilsen, o malı nasıl değerlendireceğini bilsen, tulum peynirinden baklava tadı nasıl gelir onu da anlayacaksın da yapmıyorsun. Yapmayınca anlaşılmıyor. Bu madde çok elzem. Ölümü unutmamak zorundayız. Beyler, kabirleri ve camileri şehrin dışına atan kültür bizim kültürümüz değil. Cami ne demek? Kapsayan, kuşatan demek. Neden böyle deniyor? Çünkü ecdad camiyi ne olarak kullanmış biliyor musun? Her şey. Toplantıyı camide yapmışlar. Buluşmaları camide yapmışlar. Mahkemeleri camide yapmışlar. Niye biliyor musun? Kadı nerede olduğunu bir tık daha anlasın diye bak bak hüküm verecek olan. Bilmem ne neden misafirler gelmiş, nerede ağırlamışlar? Camide ağırlamışlar. Biz camiyi ne olarak kullanıyoruz? Sadece Mescit olarak kullanıyoruz. Sahabe efendilerimizin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şakalaşmaları var ya. Nerede şakalaşıyorlar? Camide şakalaşıyorlar, mescide şakalaşıyorlar. Orası muhabbet yeri, orası bir toplanma yeri yani. Cami, o genellemenin biz içini boşaltmışız. Ne yapmışız cami sadece bizde? Atalı'yı bir tane mescit. Bizde de o noktada anlamını yitirmiştir. Cami şehrin merkezinde doldurmuş ve insan günlük yapacağı işleri saat dilimine göre değil. Neye göre ayarlanmış? Ezana göre değil mi? Öğle vaktiyle ikindi vakti arasında şu işimi bitireyim. İkindiden akşama kadar şunu yapayım. Akşam vaktinde de şuraya olayım. Şimdi bizde saat kavramı var. O zaman ne kavram varmış? Vakit kavramı varmış Allah Allah. Peki o eski günleri getirmenin yolu nedir? Daha çok cami yapmak mı? Hayır, hayır, hayır. İçi boşaldıktan sonra dışının çok olmasının bir anlamı yok. Aynı o şuur kazanıldığında camiler de yükselecek. içindeki sesler de, gençler de, şuurlar da yükselecek. Yani yine bizim en temeldeki sorunu çözmemiz lazım. Neyi? iman zafiyetini çözmemiz lazım. Demek ticaret yaparken kabir ve cami unutulmaması gereken iki unsurdur. Biraz sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'de bir pazar yeri yapmasını konuşacağız. İnanılmaz bir konu. Orada yine kabirin hükmünü göreceksiniz. Bu kadar anlatılan şeyde biraz insafı devam eden bir tüccar şunu anlaması lazım. Nice yerlere tebliğ ticaretle ulaşmıştır. Yani senin içinde bulunduğun ahvalin, mesleğin, tüccarlığın bu kadar ciddi bir önemi vardır. Yani sen yaşatmak için yaşamalı ve elindeki bu argümanı bu uğurda kullanmalısın. Yoksa ne olacak? Dünyada az az gülersin, ahirette bütün bütün ağlarsın. Öyle olacak. Allah neyi ne için veriyorsan o yolda kullanmak icap ediyor. Ne vermişse şükrünü aynı cinsten isteyecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yesrib'e gittiğinde hicrette. Mekke'de kaç yıl kalıyordu? 13. Daha sonra nereye gidiyor? Yesrib. Yesrib'i ne yapacak? Medine yapacak. Medine'de kaç gün kalacak? Takribi 10 yıl yani nereden baksan 3600 gün, bunun 600'ü savaşlarda geçti desen 3000 gün bir medeniyet inşa etmiş Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. 3000 gün. ilk inşaaya ismini değiştirmekle başlamış. Yesrib karıştırmak demek, zarar vermek demek. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam menfi çağrışım yapan isimleri beğenmediğinden Yesrib ne yapıyor? Medine'ye, medeniyete çeviriyor. Allah-u Alem bir yerde hüküm verici olduktan sonra oraya medenileşmiş yer diyorlar. Yani bir medeniyet nereden başlıyor yine? Adaletten başlıyor. Allah Allah. Reyyan'a da de kadı derler. Bilginiz olsun. Efendimiz Medine'de neler yaptı? Allah aşkına burayı çok iyi tefekkür etmeniz lazım ya. Çok iyi ya. Uğur. Burayı var ya öyle bir dinle ki. için dışına çıksın ya. Ruhun böyle senin önüne geçsin ya burada. O Medine'nin pazarına geliyor. 1000 tane ensar var Medine'de. Kaç kişi gidiyor? 500. 500 de muhacir var. Kaç kişi ettiler? 1500. Müslümanlar kaç kişi? 1500. 6000 tane Arap var. 4000 tane de Yahudi var. Haydi bakalım. Bak nereye gitmiş efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Nasıl bir zorluğa gitmiş? Ve bu zorluk içerisinde ne yapıyor biliyor musunuz? Teklifsiz tenkit asla yapmıyor. Bizim niye buyumuz yok? Niye buyumuz yok? Dediği ne varsa onu yaptıktan sonra demiş. İslam dünyanın en büyük alternatifi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu ameliyle defalarca vurgulamış. Ne yapmış biliyor musunuz? Önce bir mescit inşa etmişler. Mescid-i Nebevi. Yanına bir ev yapmışlar değil mi? Daha sonra mescidin arkasına ne koyuyor? Mektebi koyuyor. Hatırlar mısınız adını? As-sab-ı As koyuyor. Medeniyeti inşa edişe bak. Daha sonra neyi getirecek? Medine çarşısı getirecek. Niye? niyesini birazdan ayrıntılı anlatacağım, oradaki bütün insanları özellikle Arapları o bağımlılıktan kurtaracak. Kime bağımlılıktan? Yahudilere bağımlılıktan. Medine'ye sonra ne getiriyor? istibarat getiriyor, askeriye getiriyor, zabıtasını getiriyor, Oo getiriyor da getiriyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Bir medeniyet inşa etmiş. Allah Allah. Biz alışveriş merkezi yapıyoruz. Nasıl? On binler metrekare, mescitlerde nerede? Bul bulabilirsen. İçine gir, gir girebilirsen. Abdest al, al alabilirsen, ayağın kaymazsa. Bir secdeye var o kokudan durdurabilirsen. Yazıktır ya. Kalbin de mi bu halde? Yaptığın yer bu halde ise kalbin de bu halde. Şimdi sen günlük... Telefonunda araba resmi olsa, evinde araba postelleri olsa, dilinde hep araba olsa, kalbinde ne olduğunu anlar mıyız? Bu arkadaşın arabaya ilgisi var deriz ya. Kalbinde arabanın yeri var deriz. E sen dev gibi yerler yapıyorsun, mescit kalmış şu kadar, o da aman biri bir şey demesin, alışverişte görsünler diye. E kalbinde buranın yeri nedir? Şimdi anlaşılmaz mı? Yazıktır ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk yaptığı şeye bak. Bir diyara geliyor, hem de nüfus nasıl? Kendilerinin nüfusunu az önce kıyasladık. 10.000'e 10 karşı 1500 nüfus var. Ve ne yapıyor ilk başlangıcı? Mescitten başlıyor. Senin bu kadar imkanların var. Onu bunu satacağım diye tutuyorsun o mescidi. Allah Allah. En bakımsız yer nereler? Söyleyin Allah aşkına. Hepimiz şehir dışına çıkıyoruz. Çok acı haller, çok acı. Medine vesikası diye bir şey çıkarıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 52 madde. Tarihte ilk yazılı anayasalardan bir tanesi diyebilirsiniz. Belki ilki de diyebilirsiniz. Ne yapmış biliyor musunuz bu anayasa? Müslümanlar, Araplar ve Yahudiler arasındaki hukuku düzenlemiş. Hatta bu Yahudiler öyle buldun mu damarı kanı emiyorlar ki. Yahudinin biri... Ticarette diğer Yahudi'den de iki kat para aldığından dolayı onlar arasındaki hukuku bile düzenlemiş. Bu yüzden nüfusları az bile olsa ortaya böyle bir adalet konulduğunda hiçbiri hayır diyemeyeceğinden dolayı 10.000 kişilik nüfus, 1500'lük Müslüman'ın ortaya koyduğu anayasayı kabul etmiş. Muazzam bir olay değil mi? Peki bunu sağlayan ne? Adalet, adalet. Efendimiz öyle bir adalet koyuyor ki ortaya. Yahudi Yahudi'yi dolandırdığında bile aa ben bunlara uyduğumda artık dolandırılmam diyor. O bile ona razı geliyor. Bak düşünebiliyor musun? Herkesin ortak menfaatini savunan öyle bir şey koyuyor ki gelir gelmez. Hiç kimse buna hayır diyemiyor. Bak muazzam bir şey. Demek ki bizim temelde ticaretle birlikte konuşmamız gereken diğer bir mesele adalet meselesidir. Çünkü bir kul kendisiyle Allah arasındaki ilişkiyi tevhidle sağlar. Kendisi ve toplum arasındaki ilişkiyi Adaletle sağlar. Yani senin tevhidin arttıkça Allah'la arandaki ilişki artacaktır, ziyadeleşecektir. Senin adaletin arttıkça da topluma gösterdiğin yüzün artacaktır, enginleşecektir. Ve insanlar böyle bir davete asla karşılıksız kalması imkanı yoktur. Bakar mısın? Örneği var mı? Var ya. Bak kaç yıllık düzene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidiyor ve kayıtsız kalamıyorlar. Biz bunu bugün gösterebilsek bütün dünya şunu anlayacak. Dünyanın bir tane alternatifi var İslam. Başka bir şey yok. Neden? Çünkü İslam geldiğinde artık anlayacaklar ki onların da hakkını İslam savunacak. Ama biz bunu gösterebiliyor muyuz? Bunun cevabı da sizde kalsın. İki yakamız bir araya maalesef gelmiyor bu noktalarda. Çok üzücü yani. Bak ticaret konuşuyoruz. Yeryüzünün petrol rezervleri, doğalgaz rezervleri kimde? Bizde ya. Müslümanlar da Allah aşkına ya. Bugün yani bir mantıklı kullansak bizden bir şey almak için para yetmez sıraya girip tanıdık referans bulmaları gerekecek bizden bir şey almak için. Bir doğalgaz, bir petrol almak için. Şimdi ikinci üzücü soruyu soralım en üzücü halde, en ezilen halde, en mazlum halde yaşayanlar kim gene biziz. Bizim coğrafyalar yani. Ne kadar üzücü değil mi? Biz Suriye'ye baktığında, Arakan'a baktığında, Çeçenistan'a baktığında, Filistin'e baktığında, Allah Allah. Doğu Türkistan'a baktığında. İnşallah bir gün bu konuştuklarımızın gerçekleştiğini, o güzelliklerle birlikte dengelerin de bizim elimizde olduğunu göreceğiz. Ben inanıyorum buna. Çok inanıyorum. Medine'de Yahudilerin şöyle geçim kaynakları var. Dericilik yapıyorlar, kuyumculuk yapıyorlar, faizcilik yapıyorlar, altıncılık yapıyorlar. 3 tane Yahudi kavmi var büyük. Bir tanesi Beni Kaynuka Kuyumculuk yapıyor. Kuyumculukla birlikte faizcilik de yapıyor. Beni nadir var. Tarımcılık yapıyor. Özellikle hurma piyasası. Bir de Beni kurayza var. O da ne yapıyor? Dericilik yapıyor. Ama bildiğiniz gibi yani Çarık marık yapıyor yani. O şekilde satıyor yani onları. Kalan 3-5 tane köşede dükkan var. Onların ne yapıyorlar? Araplara öyle yüksek fiyata veriyorlar ki kiraya. İnanılır gibi değil. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu iş böyle gitmeyecek. Ne yapalım diyor? Alternatif pazar kuralım diyor. Hemen direkleri, çadırları yükseltiyor. Alternatif bir pazar kuruyor. İlk çarşı Bakuy-ü Zübeyir'de kuruluyor. Ertesi gün Kab-i geliyor. Ne yapıyor? Çadırları hemen yakıyor, yıkıyor, ediyor, ateşe veriyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sabah uyanıyor. Bir bakıyor ki kurduğu pazar yerle eksan olmuş. Peki ruh hali nasıl Efendimizin? Çok mutlu. Diyor ki bunlar karşı ata geçtiyse yaptığımız doğru diyor. Ufak bir şeye dikkate vermek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın giriştiği mücadeleyi görüyor musunuz zahmeti? Hep alternatif yol oluşturmuş mu? Oluşturmuş. Siyer budur ya. Siyer Efendimiz Aleyhisselam'ın ayak izlerine basma çabasıdır ya. Biz kronolojik sıralamadan 3-5 tane yeri ezberleyip birbirimize anlatmaya siyer diyoruz. Hayır hayır o değil işte. Karşı cenah ne yapıyorsa bunlara bir alternatif bulma çabasını Efendimiz'den görüp... Burada gayretini ve himmetini bu noktada tekzif etmenin adıdır siyer yani. Yoksa anlatma noktasını herkes yapıyor. İman etmeyen de böyle anlatabiliyor yani. Ama yapma noktası işte orada iman devreye giriyor. Neyse, kabine şef geliyor, yerle ediyor pazarı. Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam mutlu oluyor. Hemen birisinden pazar yeri satın alıyor. Yollarını kendisi imar ediyor Efendimiz. İki tane devenin karşılıklı geçebileceği şekilde yolu bu diyor, burası bu diyor. Pazar yerini nasıl veriyor biliyor musunuz? Vergi yok. Sabit pazar yeri yok, ilk gelenindir diyor. Niye? Tekelleşmeyi engellemek için. Ve ondan sonra öyle bereketleniyor, öyle bereketleniyor ki aman aman aman. Çok kısa bir süre sonra ticari üstünlük Müslümanların eline geçiyor. Evet, az önce ölüm demiştik, kabir demiştik, cami demiştik. Şimdi Medine'de de başka bir şey anlatacağım demiştim. Neydi o anlatacağımız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı pazar yerinde ne var biliyor musunuz? Kabir var, kabir. Neden? Ölümü düşün ey Müslüman, o ticaretine zeval verme. Aklına şeytan girmesin. Girdiği anda bak dibinde kabir var. Bunların hesabının olduğunu bil. Öyle davran. Devamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam faizi de kaldırıyor. Stokçuluğu da kaldırıyor. Stokçuluk yapan ne yapar? O malın raiş medelini elde tuttuğu mallarıyla belirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da ortadan kaldırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin ilk dönemleri konuşma yapıyor. Kim cennet karşılığında Rume kuyusunu satın almak ister diyor. Ne Rume kuyusuna? Yahudilerin elinde olan ve Müslümanların... Para ile su çektiği bir kuyu, Osman bin Affan, ben alırım diyor mu? Hayır demez o, direkt yapar. Onun ameli sözünün her zaman önündedir. Gök gürültüsü de öyle değil mi? Önce bir ışık çakar, amel olur. Sonra bir sesini iştiriz. Ha ışık geldi, sesle de gelecek deriz. İşte Hazreti Osman öyle. Önce yapar, ondan sonra duyarsın ne yaptığını. Gidiyor bir tane Yahudi ile. Ya diyor, şu su kuyusunu alsak diyor, ne olur ne biter vesaire deyince 50 bin dinar diyor. Hz. Osman diyor 50 bin dinar. Olacak iş değil. Derken şöyle olur, böyle olur, şöyle olur, böyle olur. Su kuyusunun yarısını 12 bin dinara alıyor. Daha sonra gidiyor hemen Müslümanları örgütlüyor. Orada diyor ki sizler benim su kuyusuna sahip olduğum günde suyu çekin ama Yahudinin su kuyusuna sahip olduğu günde sakın parayla almayın diyor. Burada bir şey daha gözünüze çarpıyor mu? Hepsi tamam diyor. Yani Müslümanların birliği ticaret için ne kadar önemli? Gözüne çarpıyor mu bu da? Aradan zaman geçiyor, kuyunun yarısına sahip olan Yahudi parayı kazanamaz oluyor. Gidiyor Hazreti Osman'a, durum böyle böyle diyor ya. Diğer yarısını da al deyince, Hz. Osman olur alırım diyor. Ne kadar diyor? 12.000. Olmaz diyor Hazreti Osman. O eskiden de diyor. 12 olur, 10 olur, şöyle olur, böyle olur derken 8.000 dirheme de diğer kısmını alıyor. 50.000 dirhemlik kuyuyu ne kadar almış? 20.000 dirhem almış. Olacak iş mi bu? Biz de ne diyoruz? Ay şunun ticareti böyle, bunun ticareti böyle. Sen baksana Osman bin Afan'ın ticaretine baksana. Bir şey örnek alacaksan yani bizde o örnekler bol var ya niye sağdan soldan arayıp duruyoruz? Bizim yaptığımız bu örnekleri dinledikten sonraki en büyük hatayı anlayalım. Biz insanlara doğru yolu anlatıyoruz ama gösteremiyoruz. Gösterebilecek bir alternatifimiz var mı? Bir alternatif yok. Yolu yapmadan yol gösteriyoruz. Bu yüzden de sünnete ittiba Edemiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derin ufkunu anlayamıyoruz. Sahabe efendilerimizin giriştiği mücadeleyi anlayamıyoruz. Ticareti, birlik olmalarını bile Allah'ın ismini bütün cihana duyurmak için giriştikleri bir mücadele olduğunu anlayıp idrak edemiyoruz. İşte bu yüzden zaaflarımız var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ticaretle birlikte ortaya koyduğu bir kurum var. Hisbe. Ne demek hispe? Bildiğimiz zabıta gibi bir şey demek yani. Çarşıda, pazarda insanların ticaretini denetliyorlar. Birkaç tane sahabe efendimize bu noktada vazifedar kılıyor. Hatta hanımlardan iki tanesi var. Şifa binti Abdullah, Semra binti Nüeyk. Bu iki hanım sahabeyi de orada vazifedar kılıyor. Peki bu hispelerin vazifesi nedir? 1- Çarşı ve pazarın genel nizamını kontrol etmek. 2- Fiyatları kontrol etmek. Yani bir anda piyasada fiyat artışlarını, azalışlarını engelleme çabası. 3- Ürünlerin kalite kontrolünü yapmak. Ne yapıyor? Isla kurma, üstte mi, altta mı, kurusu nerede vesaire. Onlara bakıyor ve sürekli hangi hadisi hatırlatıyorlar? Bizi aldatan bizden değildir. Çok büyük bir itam, çok büyük bir itim. 4. Ölçü ve tartıların kontrolünü yapıyorlar. 5. Müşterilerin kızışmasına engel oluyorlar. İnanılmaz bir olay ya. Vedahicinde bir bayan sahabe efendimizaleyhissalatu vesselam'ın tam o safadan inerken değil mi? Orada önlü kesiyor. Yarısıra bir şey soracağım. Buyur, sor. Ben bir malı Satarken, malın ederi 10'sa, 15'ten pazarlığa başlıyorum. Bir malı alırken, malın ederi olsa da, pazarlığa 5'ten başlıyorum, 7-8'e kapatıyorum. Bu yaptığım doğru mu? diyor. Sakın, sakın böyle yapma diyor. Tam bizim asrımıza bakmıyor mu? 6. Çok ilginç madde. Gereksiz yemin edenleri uyarmak. Vallahi gelişi bu kadar. Çocuklarımın yüzünü görmek nasip olmasın, bu fiyatı <gülüyor> aldım. Allah Allah. Biz şimdi bazen yemin dinlemekten hangi malı alacağımızı unutuyoruz. Lan mal neydi yani, o kadar yemin ediyor ki adam. 7- Haram kılınmış malların alım ve satımını engellemek. Allah bize de üç kuruşluk dünya menfaati için çizgiden çıkanlardan eylemesin. Bu kurallara riayet edenlerden eylesin inşallah. Hılfıl fudul diye bir kelime duymuş muydunuz? Faziletli sözleşme. Şimdi Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam 20 yaşında. Hazreti Eyübekir de 18 yaşında. Yemenli bir tüccar geliyor. Zebit. Mallarını birisine satmış. Asbin vâil. Sattığı adam da bunun parasını ödemiyor. Çıkıyor oradan bir tane tepenin üzerine. Ey Mekkeliler, içinizde bir tane insaflı yok mu, bir tane insaflı yok mu benim hakkımı, hukukumu koruyacak deyince... Birkaç kişi aralarında bütün mazlumların hakkını savunabilecek bir sözleşme, bir anlaşma yapıyorlar. Ve bu anlaşmaya ne deniyor? Halif-i Fudul deniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ileride diyecek ki... Ben öyle şerefli bir anlaşmaya dahil edildim ki ileride tekrar çağırsalar yine giderdim diyecek. Öyle bir anlaşma, öyle bir sözleşme. Peki nedir maddeleri? Ne olursa olsun, nereden olursa olsun... Kimden olursa olsun mazlumun hakkını savunacağız, zalimin de karşısında duracağız. İyi de bu İslam'ın ilk kaidesi değil mi zaten? Bizim peki yapabildiğimiz bir şey mi? Bugün İslam'ın hangi meselesini konuşursan konuş, evlilik konuş, ticaret konuş, başka hukuklar konuş. İlk senin uyman gereken kaide mazlumun yanında, zalimin karşısında olmak. Mazlumun yanında olurken dinine, diline, ırkına kimlerdir diye bakmamak, zalimin karşısında olurken de acaba benden midir diye Bakmamak. Bizim çok unuttuğumuz meseleler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha nübüvvetten önce hılf-ül fudul'da insanlara beyan ettiği anlaşmanın maddelerinden bir tanesi bu. Peki İslam'dan sonra devam etmiş mi? İslam'dan sonra devam etmesine gerek yok ki. İslam'ın haşa eksik kalan hiçbir noktası, hiçbir beyanı yok ki. İslam'dan sonra bir şeyin hükmünü devam etme ihtiyacı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk ticari sefer olarak 12 yaşında amcası Ebu Talib'in kervanı için Ebu Talib'le birlikte nereye gider? Şam. Şam'da nereye? Büsra. 1500 kilometre. Yani o zaman bir kervana düşün. Kervan gitti, ticaret yaptı, geldi demek kaç ay? 5-6 ay demek minimum. Orada Rahip Bahira ile denk geliyor. O meseleyi biliyorsunuz. Daha ileri süreçte biraz ticari olarak pratik kazandığından dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam kimin kervanını götürecek? Hatice validemizin kervanını götürecek. Peki Hatice validemizin kervanı nasıl? Mekke'nin kervanının toplamı kadar. Neden? İki tane eşi vefat etmiş ama oradan ciddi bir varlık var. Hem de Hüveylid bin Esed kim? Babası. Babasından ciddi bir varlık var. Ve kervanın başına kim gidiyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidiyor. Hakça validemizin de Efendimiz Aleyhisselam'da böyle inceden gönlü var. Ve kimi gönderiyor yanına? Meysere'yi gönderiyor. Ve Meysere onu gözle diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahvalini bana bildir diyor. Meysere yol boyu Efendimiz Aleyhisselam'ın o ticari ahlakına... O suhuletli ticaretine, satışlarına, hiç sinirlenmemesine, her geleni kolaylıkla göndermesine hayran kalıyor. Bir ara bir bakıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle elinde bir para kesesi, bir şey yapıyor. Ne oldu diye sorunca gel Meysel'e gel diyor. Benim param kervanın parasıyla karıştı. Sen de şahit ol ki benim paramı kervanın parasına infak ediyorum. Bu karışıklık bitsin deyince hayranlığı kat ve kat artıyor. Gidince dönüşte Hatice Validemize aynı bu şekilde anlatıyor. Böyle böyle birisiydi diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den ayrılırken iki tane ev bırakıyor. Birisi babasından kalma, öteki Hatice validemizden kalma. Peki o evler Mekke fethinde tekrar onun eline geçiyor mu? Geçmiyor. Ne diyor? Ali'nin kardeşi Akil diyor, bize ev mi bıraktı diyor. Yani bir rivayete göre ikisini de bir rivayete göre birisine Akil ne yapıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretten sonra evi kullanıyor. Peki sormak lazım. Efendimiz Aleyhisselam hiçbir şey olmadan Medine'ye gitmiş. Eski hayatı nasılmış? Muazzam bir tüccar. Hayal edebiliyor musunuz Efendimiz kendisini ticarete verse? Yani herhalde dünyada böyle bir tüccarı duymayan kalmamıştı ama öyle yapmamış. Medine'ye bir gitmiş, medeniyet inşa etme derken, zaten münafıklarla uğraşma derken, toplumun inşası derken, şunlar bunlar derken ticarete vakit bulamamış. Peki neyle geçmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kendisine ilk dönem gelen hediye mallarıyla. Hediyeden kastımdan evliyor musun? Buyur Ya Resulallah şu bir kap süt. Buyur Ya Resulallah şu bir sağ hurma. Hediye al deyince de şey yapmayın yani. Daha sonra Bedir'den sonra Enfal suresinde Ganimetlerin bölüşümüyle ilgili ayetler inince Ganimetin beşte biri peygamber hanesine aittir. Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm o beşte biri peygamber hanesine ait deyince ondan sonra o gül gül yaşamışlar gibi de aklınıza gelmesin. Ondan sonra bir tık daha boğazına bir lokma girmiş girmemiş. Ama biz başka hadise biliyoruz. İlâdiye hadise biliyoruz. Neydi? Peygamber hanımları Birer fazla elbise iş istemişlerdi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ay evi terk etmişti. Yani ganimetler gelince böyle onları lüks şatafat içinde yaşıyor gibi de zannetmeyelim. Ve zekat kabul ediyor mu Efendimiz? Sadaka ve zekat mallarını asla kabul etmiyor. Bir gün gözü gibi sevdiği torunu Hasan, yanlışlıkla zekat malı olarak gelen bir hurmayı ağzına atıp çiğnerken onu bile ağzından geri çıkarttırıyor. Hatırlarsanız Hz. Ömer'e de şekilde süt veriyorlar. Ne yapıyor? Parmağıyla genzine bastırarak Zekat devesinin sütü denilen sütü geri kusuyor. Allah Allah. Böyle bir yaşama nasıl yetişilecek? Şimdiki ticaret ahlakıyla bu anlattıklarımı düşünebiliyor musunuz? Yalanlar, dolanlar, hileler, faizler. Neleri tepiyoruz? Neler kaçırılıyor? Allah Allah. Şimdi memurlukla ilgili de soru olduğu oluyor. Ticaretten bahsettiniz. Biz memuruz. Şimdi memurlukla ilgili... Ebuzer el-Gıffari Hazretlerinin ve i̇bn Haldun'un belli başlı rivayetleri var. Onu dileyen açıp kendisi bakabilir. Yani biraz deme damara dokunan ifadeleri var. Ama biz o ifadelerin hepsini özetleyip şöyle toplayalım. Bizce memur arkadaşların bir altın bileziği daha olması lazım. Limon satmak, ekmek satmak, pazarda meyve satmak ne olursa fark etmez. Neden? Şimdi nedeni açık aslında etrafımıza da baktığımızda. Bir gün dinine muhalif bir tavırda, demine damarına dokunulan bir ahvalde sana bulunulduğu zaman Sineye çekmemek için. Ben her şeyden vazgeçerim. Memuriyetten de vazgeçerim. Ama Rabbimden vazgeçmem diyebilmek için insanların başına her şey geliyor ve her şeyi öyle ya da böyle insanlar kabulleniyor diyebilmek ve bir altın bileziğe daha sahip olmak gerekiyor. Her insan her işi yapamaz. Ama her insan bir işi yapabilir. Her insanın yapabileceği bir iş vardır. İnsan kabiliyeti ölçüsünde gerek kendisiyle gerek istişare ederekten kabiliyetinin olduğu bir işi mutlaka bulabilir. Kimilerine bakarsın, ülkeleri devletleri yönetir ama bir bakkal versen belki onu idare edemez. Kimisine bakarsın bir bakkalı verirsin, mükemmel idare eder ama bir aileyi idare edemez. İnsanların kabiliyeti farklılık gösteriyor. Çok ilginç bir mesele anlatayım. Abdurrahman bin Avf yük taşıyor 15 gün. Daha sonra 15 gün kazandığı parayı Eviriyor, çeviriyor, ticarette bu sefer insanların yetişemeyeceği bir noktaya yeniden varıyor Abdurrahman bin Af. Allah ona o istidadı vermiş, o bereketi vermiş. Soruyorlar ya Abdurrahman bin Af. Biz de seninle aynı ticareti yapıyoruz, aynı pazardayız, aynı şeyi satıyoruz. Neden senin o yetişemiyoruz diye sorduklarında iki sebep söylüyor. Birincisi diyor, ben de peygamber duası var diyor. İkincisi, ben gelen her müşteriye bir suhulet, bir kolaylık sağladım ve onları eli boş göndermedim diyor. Yani ucuzdan da satsa, gelişine de satsa onları memnun etmeden göndermemiş. Ama ufku ne? Onların memnuniyetiyle Allah'ın memnuniyetini yakalama çabası. Birkaç tane hadis okumak istiyorum bu konuyla ilgili. Gerek satıcı, gerekse alıcıyken kolaylık gösteren kimseyi Allah cennetine koydu. Tabi bu noktada da zirve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyde olduğu gibi. Yani onun ticaretinde memnun olmadan ayrılan yoktu diye ifade ediyorlar. Yeni bir hadis. Az önce söylediğim bir daha söyleyeyim. Aldatan bizden değildir. Kimdendir? Kim onun kankası, hangi şeytansa onundandır. Kim kusurunu açıklamadığı bir malı satarsa Allah'ın gazabı ve meleklerin laneti altındadır. Bu hadis olunca işimiz sıkıntıya gidiyor ki. Adamın arabasına uçak çarpmış, dosta gider diyor. Çizik var mı diyorsun, araba üstten kaynaklı. İkiye kesip diğer doğru arabayla kaynak yapmış. Şaka değil bu ya, kaynak yapmış. Başka arabayı tavandan kaynak yapmış, eksper bile anlayamıyor. Sen benim kardeşimsin, dosta gider diyor. Kusurunu anlatacağına yüreğini var diye. Küllüğü bozulmamıştır diyor arabanın. Şimdi Allah aşkına biz az önceki hadisi... Ne diye anlıyoruz? Yani hiç bize bakmayan bir hadis mi? Nereye koyacağız bu hadisi? Nasıl ticaret yapacağız? Biz bir adamı dolandırmak, kandırmak için kırk takla atıyoruz. Kırk takla. Aman bu adam şu mal alsın da ne olursa olsun ondan sonra diye değil mi? Neden? Tevekkülsüzlükten dolayı. Allah'a imanımız ve Allah'ın rezak olduğunu bilmediğimizden dolayı. Bakın bir hadiste okuyup bu konuyu da kapatayım. Eğer siz Allah hakkıyla tevekkül etseniz kuşlar gibi rızıklandırılırsınız. Onlar aç gider, tok dönerler. Biz böyle bir şeye inanmıyoruz ki yani. Evet bir Allah var böyle ben özel günlerde hatırlarım. onlar haricinde Rezak da sensin, Patron da sensin, Müdebbir de sensin, Mürebbi de sensin. Hepsi sensin değil mi? Önüne geleni kazıkla, yalan, dolan, gırla. Ondan sonra da Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını okuyalım, imlenelim, özenelim. Böyle bir ticaret hayatımız geçsin. Yazıktır ya, ayıptır ya. Bunları görmüyorsun, gözünün önünü de mi görmüyorsun yani? Yanlış lokma yedire yedire çocuklarını ne hale getirmişsin? O çocuklar niye öyle oluyor zannediyorsun? Biri geliyor ya Resulallah ben kendimi kontrol edemiyorum diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bir kişinin boğazına haram lokma girerse o kişi azalarını kontrol edemez diyor. E şimdi sen sürekli yalan ticaret yaptığında ne oluyor? Geliyorsun buraya. Vallahi bu işleri çok yapmak istiyorum ama ayağım nereye gidiyor diyorsun meyhaneye diyorsun barhaneye. Niye acaba? Bir sor bakalım haram girdiğinden Azalar senin kontrolünden çıkıyor başka bir yere gidiyor. Başka bir ufka gidiyor. Borç yiğidin kamçısıdır. Kim diyor bunu? Borçtan kamçı olur mu anlaşılır ya. Biraz mantıklı düşün ya. Adam evlenecek. Belki hayatının baharını yaşayacak. Evlenmeden önce teyzenin gönlünü yapayım, atanın gönlünü yapayım, dedenin gönlünü yapayım. Atana, dedene rahmet. Onun gönlünü, bunun gönlünü. Maaşı şu kadar, borca girmiş bu kadar. 6 ay sonra ne yapıyorlar? Ya biz ayrılalım bir hocaya gidelim diyorlar. Niye öyle oluyor? Borç yiğidin kamçısı olsa sen 6 ay sonra bu hale düşer misin? Bizim muhabbet ettiğimiz insanlar gece rüyalarında Resulullah'ı mı görüyor, çek mi görüyor? Çek defteri görüyor. Borç yiğidin kamçısı olsa sen Resulullah'ı görürsün aleyhissalatü vesselam. Çek defteri görmüşsünün yanında. Demek bu da uydurma bir söz. Neden biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam borçtan öyle bir sakınmış ki Allah'ım küfre düşmekten ve borca düşmekten sana sığınırım. Bu nasıl hadis ya? Hani kamçıydı, hani yiğitlik vardı. Kur'an'ın yiğitlik kavramına bakmazsak başka şeyleri yiğit olarak anlayacağız. Şimdi izliyorsun televizyonları, etrafı, el alem neden noktalarını. Sürekli böyle yeni teşhir ürünler. Onları alayım derken bu sefer ne yapacaksın? Bir yerden sonra paran yetmeyecek. Borca gireceksin. Borca girince onu da ödeyemeyeceksin. Takla attırma diyorlar ya onu onunla, onu onunla takla attırıp duracaksın. Ne hayatında bereket kalacak ne İslam için yaşanabilecek bir hayat kalacak. Altı aya huzur tükeniyor. Borç almayalım demek değil insan alabilir ama almamak daha eftaldir. Bu borç alan bitmiştir demek değil. Hayır tövbe kapısı herkese açıktır ama farkında olup o kusura hiç gitmemek daha eftaldir. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir cenaze namazını kıldırmasını rica ediyorlar. Efendimiz de soruyor, borcu var mıydı? Yoktu diyor. Tamam kıldırıyor. Yine geliyorlar, Ya Allah birisi vefat etti. Darusselam'a gitti. Cenaze namazını kıldırır mısın? Borcu var mıydı? diye soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çok ilginç bak. Evet, borcu vardı diyorlar. Peki, mal varlığı? Mal varlığı borcuna denk geliyor deyince yine kıldırıyor. Başka birini soruyorlar. Ya Resulallah, birisi vefat etti, cenaze namazını kıldırır mısın? Borcu var mıydı? Vardı. Malı var mıydı? Yoktu. Ben bunu kıldırmam diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Daha sonra oradan Ebu Katade Efendimiz geliyor. Ya Resulallah, böyle böyle onun borcunu ben yüklenmişim diyor. Öyle olunca Efendimiz kıldırıyor. Cenazeden sonra aynı gün içerisinde ikindi namazı oluyor. Efendimiz soruyor. Ya Ebu Katade, üstlendiğin borcu ödedin mi? Daha ödemedim Ya Resulallah. Akşam oluyor, soruyor. Daha ödemedim ya Resulallah. Sabah oluyor, soruyor. Daha ödemedim ya Resulallah. Ya ne ödemiyorsun? Adamın cenneti kapıda bekletiyorsun. Bak içeri giremiyor adam diyor. Borcu ödenmediğinden dolayı niye bekletiyorsun diyor. Allah Allah bu böyle bir şey miydi ya? Biz arkadaşımızdan kitap alıyoruz. Umurumuzda değil. O da o aynı şey değil mi? Adamın bir şeyini kullanıyoruz. Sanki İslam'da böyle herkesin malı ortakmışçasına. Böyle bir şey yok. Kardeşlik başka. Bir şeyi rica etmeden almak bambaşka bir olay. Şu bardak bir şahsa aitse ona sormadan biz bu bardağa dokunamayız. Bir arkadaşımıza kitap vermişsek. O kitap artık o kadar kullanılmış demektir. Onun bile hakkı olacaktır. Nerede bu incelikler, nerede bizim bulunduğumuz tavırlar? En son sahabe efendilerimizle ilgili güzel bir betimleme yapalım ve bize de nasip olsun diye dua edelim. Onlar dinden konuşmuşlar ama dinden geçinmemişler. Portakal satmışlar, limon satmışlar, süt satmışlar, hurma satmışlar ama dillerini satmamışlar. Allah bizlere de aynı adımları nasip eylesin inşallah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واخر دعوانا ان الحمد